Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Honduras'ta insan hakları ve doğa savunucusu yerli aktivist Lesbia Yañet Urquia Urquia'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldıktan sonra katledildiği ortaya çıktı. Urquia'nın ölü bedeninin geçtiğimiz Perşembe günü bir çöp kutusu yanında bulunduğu belirtiliyor. Urquia Honduras yerli halkları Konseyi'nin aktif bir üyesiydi ve yerli halkların topraklarında hidroelektrik santral kurulmasına karşı savaşıyordu. Ayşe Ceren Sarı'nın Yeşil Gazete'de yayınlanan haberine göre Honduras Yerli Halkları Konseyi 4 ay önce evine giren kimliği belirsiz kişiler tarafından katledilen Honduras Yerli Halk Lideri insan Hakları Savunucusu ödüllü aktivist Berta Kaseras tarafından kurulmuştu. Kaseras da yerli halkların topraklarında hidroelektrik santraller kurulmasına karşı olan protestolara önderlik ediyordu. Başka bir Honduras Yerli Halkları Konseyi lideri olan Thomas Garcia da 2013 yılında barışçıl bir protesto sırasında vurularak öldürülmüştü. Bu cinayetler Honduras hükümetinin doğa savunucularına koruma sağlamadaki yetersizliğinin trajik örnekleri arasında. Dünyadaki çevre ve insan hakları ihlallerini gözlemleyen Global Witness örgütünün sunduğu verilere göre, Honduras doğa savunucuları için en ölümcül ülke 2010-2015 yılları arasında yani son 5 yılda, Ülkede en az 109 doğa savunucusu devlet tarafından desteklenen yıkıcı, baraj, madencilik, ağaç kesimi ve tarım projelerine karşı durdukları için öldürüldü. 2015 yılında öldürülen 8 kişinin 5'i yerli halktan. Tüm ölümlerin kayıtlara geçmediği de düşünülüyor. Yani bu rakamlar buzdağının sadece görünen bir parçası. Çin'in yeni kömür santrali yatırımlarını 2018 yılına kadar yasaklayacağı bildirildi. Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre karar yakın zamanda açıklanması beklenen Çin'in 13. 5 yıllık kalkınma planında yer alıyor. Çin'in 2016-2020 yılları arasındaki ekonomi politikalarını belirleyen plan ülkenin çoğunluğu kömüre dayalı termik santrallerin toplam gücünün 2020 yılında 1050 gigawatt seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Planda 2020 için hidroelektrikte 340 gigawatt, rüzgar enerjisinde 250 gigawatt, güneş enerjisinde 150 gigawatt, nükleer enerjide ise 58 gigawattlık kurulu güç hedefleniyorken, bu dönemde 30 gigawattlık ilave nükleer gücün de inşasına başlanacağı belirtiliyor. Bu güç dağılımının Çin'in 2020 elektrik üretiminde kömürün payının %58'i Düşüreceği öngörülüyor. Bu oran Çin'in kömür tüketiminin zirve yaptığı 2009 11 döneminde %79 olmuştu. Geçen yıl ise %64'e gerilemişti. Bununla birlikte plana göre şebeke yetersizliği Çin'in gelecek 5 yılda enerji alanında atacağı adımların başında gelecek. Çin'in geçen yıl rüzgardan ürettiği elektriğin %15'i şebeke sorunları nedeniyle elektrik iletim sistemine verilememişti. Bu oran bu yılın ilk çeyreğinde %26'ya yükselmişti. Aynı durum benzer şekilde güneş enerjisinde de görülmüştü. Ülkedeki güneş enerjisi santralleri 2015 yılında ürettikleri elektriğin %9'unu 2016'nın ilk çeyreğinde ise %14'ünü elektrik şebekesine verememişlerdi. Arjantin'de 8 metre boyunda yeni bir dinozor türünün keşfedildiği açıklandı. Etobur olan ve 90 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dinozorun kollarının ise sadece 60 santimetre uzunluğunda olduğu duyuruluyor. Rio Negro eyaletinde fosilleri bulunan dinozorun 90 milyon yıl önce Arjantin topraklarında yaşadığı tahmin ediliyor. 8 metre boyundaki dinozor türünün 60 santimetre boyundaki kollarında ikişer parmağı bulunuyor. Tyrannosaurus ve Velociraptor familyasından olan bu yeni dinozorun terapoda türüne ait olduğu belirtildi. Yeni türe Gualicho Shinyae ismi verildiği ifade edildi. Patagonya bölgesindeki yerel topluluk Tehuelche Galicho adının kötü ruhu temsil ettiğine inanıyor. 2007 yılında ortaya çıkan dinozorun analizlerin zorluğu nedeniyle tespitinin ancak bugün yapılabildiği aktarıldı. 90 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen dinozora ait fosiller Rio Negro'daki Patagonya Doğa Bilimleri Müzesi ve Carlos Ameghino İl Müzesi'nde muhafaza ediliyor. İşini Güneşe Dön projesi yenilenebilir enerji sektörüne dair eğitim fırsatı sunuyor. Çanakkale ve Balıkesir'den başvuru olacak gençleri yenilenebilir enerji alanında iş imkanlarının önünü açacak çevreyle dost İşini Güneşe Dön projesi kapsamında düzenlenecek yenilenebilir enerji eğitimi için bitleye/taksim eğitim başvuru üzerinden başvurular yapılabiliyor. Bu eğitim kapsamında gençlerin yenilenebilir enerji alanında kendini geliştirebilmeleri ve iş imkanları hakkında bilgi edinmeleri amaçlanıyor. Proje kapsamında Yeşil Düşünce Derneği tarafından yenilenebilir enerji meslek eğitimi de düzenlenecek. 15-29 yaş arası gençlerin katılımına açık bu eğitim. 2 ayından itibaren iki ay boyunca hafta sonları gerçekleşecek eğitim programının Tamamına katılım gösteren 30 genci eğitim sonunda katılım sertifikası verecek ve eğitim sırasında sektör temsilcileriyle tanışma fırsatı sunulacak. Aynı zamanda program sonrasında gençlere danışmanlık desteği de verilecek. Ayrıntılı bilgiler ve başvuru formları için yeşildüşünce.org web sitesine gidip burada bulabilirsiniz bu bilgileri. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği